Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve salamu ala nebiyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi d-din Amma ba'd Değerli kardeşler İmam Ebu Zekeriya Yahya el-Nemevi Rahimahullah'ın Riyad-ı Salihin adlı Hadis derleme kitabını sizlerle beraber müdaresi etmeye, okumaya, içinde derc ettiği hadisleri şerh edip anlamaya devam ediyoruz. Geçen hafta kavuş olduğumuz İmam-ı bize zikretmiş olduğu bak, yetimlere, kız çocuklarına, zavallı, miskin, zayıf insanlara iyi davranma, Onlara ihsanda bulunma, şefkatli olma, mütevazi olma, onlara kanatları germe ile ilgili baba giriş yapmıştık. Konuyla ilgili İmânevî Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu ayetleri ve bazı hadisleri okuyup şerh etmeye çalışmıştık. Bu hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ebu Hüreyre 5. hadis, bu babın 5. hadisi. Kitabın da hemdeki sıralamasına göre 265. hadis. Yani şu ana kadar bu kitabın 265 tane hadisini okuyup şerh etmeye çalışıyoruz. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinde bu ümmetin selefinin de ifade ettiği gibi ne var? Bir nur var. Yani bir aydınlık var. Kişi dinini öğrenmek istiyorsa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 ortaya çıkar. E bu şekilde de düzünde fitneye yayılır gider. Bizler de burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terhif ve terhif hadisleri olan salih amellere teşvik eden ve seyyiat, kötü günah işlerden de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 Bu salih amelin tarifini hepiniz biliyorsunuz. Neydi salih amel? Allah'a Allah halis olarak, ihlasla yapılan ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olarak yapılan ameller. ku salih amellerde yarışmalı. Bunun bir göstergesi de yani cennet ashabından olmak istiyorsak bunun bir göstergesi de bu. Dünya hayatında eğer salih amellere yönelik gevşeksek bir kesel, bir tembellik varsa bu pek de hayrı müjdeleyen bir şey değildir yani. o ümmetin en hayırlısı Nebi Aleyhisselatü Vesselam geceleri dizleri dişene kadar namaz kılarmış. Ebu Kuray Radya diyor ki Halilim diyor, dostum diyor bana şu üç şeyi tavsiye et Bundan bir tanesi Habibim diyor bana şu üç şeyi tavsiye et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 Hırkade ayının biri olacak ya da şevvalin 30 olacak. Yani şu anda eğer şevval ayı oruca başlamamış olan kimseler bu mübarek ayın faziletini bu aya Nebi Aleyhisselatü bu bu ayla ilgili haber vermiş olduğu kim Ramazan ayını oruç tutar, altı günde peşinden şevvali tutarsa bütün yılı oruçlu geçirmiş olmuştur faziletini kaçırmış oldu.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 bu şekilde başka nafile amellerle bu gediği kapatmaya çalışsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelip birahlarının bağışlanmasını isteyen sahabeye ne diyor? İstihbar etmesini isteyen sahabeye. Bana diyor ne yap? فَا اِنِّيَ عَلَى ذَلِكَ بِكَسْرَتِ Yani ben senin için dua edeceğim ama sen de bu konuda bana çokça Allah'a secde ederek ne yap? Yardım et, Yardım et yardımcı ol. Bir şeyler sun. Hele hele şöyle ahir zamanda arkadaşlar yani kefret-i sucud çokça secde etmek, uzunca secdede kalmak. Çünkü kulun Rabbine yakın olduğu yer secde hali. Güzelin böyle son üçte birinde kalkıp secdede bulunmak, o secdeyi şöyle uzatmak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 Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Layse al miskinu lezhi teruduhu Temratu ve temratan Miskin, zavallı, fakir Bir hurmanın yahut iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir diyor aleyhissalatü vesselam Daha genç bir manadan bahsediyor aleyhissalatü vesselam Ve lallokmatu ve lallokmaten Bir lokmanın ya da iki lokmanın verdiğin zaman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 اَغْنِيَا مِنَتْ taaffuf. Bilmeyen, tanımayan kimse o fakiri öyle iffetli davrandığı için ne zanneder? Zengin, Zengin zanneder. Yani Allahuteala bu türlü olan fakirlere ne yapıyor? Fena ediyor. Ölüyor. Ya bazıları var ki fakir yani ne fukuhanın ıslahında teriminde ne de örf. insanların örfünde fakir. Ama oturduğu zaman bakıyorsun ki oturması da, kalkması da hep neyden bahsediyor? İçinememekten, fakirlikten, işinin çok kötü gitmesinden, bir şeylere ihtiyacı olduğunu bahsetmesinden. ne Aleyhisselatü Vesselam e diyor ki fakir bu değildir. Fakir اَلَّذِي يَتَعَفَّذْ İffet sahibi kimsedir. Başka bir rivayette İmam Müslim imam Nevi rahimallah diyor ki ve fi sahihain ve Müslüman yine rivayetinde, "Laysel miskin olanı yitufu ala nass, terdhu lohma two Diyor ki miskin zavallı fakir insanlara gidip insanların ona böyle bir ekmek parçası bir lokma iki lokma verip geri gönderdiği insan değildir. Vattem ratu vattem ratan böyle bir lokma iki lokma verip geri gönderdi kimse değildir. وَلَاكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذ۪ي لَا يَجُلُغِنَا الْيُغْنِيهِ diyor onu bir şeye muhtaç olmaktan kurtaracak bir şeye sahip olmayan kimsedir. وَلَا يُخْطَنُوا بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ Onun bu hali kimse tarafından fark edilmez ki ona bir sadaka verilsin, ona bir yardımda bulunursun. وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسِ O da ne yapmaz zaten diyor. İnsanların arasında kalkıp da insanlardan bir şey istemez. Tabi yani insan eğer zaruret haline ulaştıysa birilerinden bir şey istemesi ilmehli diyor ki caizdir. Ama durum zaruret halinde değilse, bir şeye muhtaç değilse onunla ilgili de çok şiddetli vaiz tehditler var.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 Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال sa'i alel ermeleti vel miskin diyor ki Aleyhisselatü Vesselam dul ve miskinlerin ihtiyacı için gayret içinde olan çaba sarf kimse ke'l mucahidi fi sebîlillah Allah yolunda cihat eden bir kimse gibidir. Bu da çok önemli. Yani, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadise bizlere dul kalmış. ihtiyaç sahibi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 ve her gün oruç tutan iftar etmeden, oruçsuz geçirmeden her gününü oruçlu olarak geçiren insan gibidir diyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Burada görüyoruz ki arkadaşlar evet, dul kadınlar muhtaç insanlar fakir insanlara sahip çıkmanın ecri, sevabı o kadar büyük. 7. hadis Ebû Hurayra radıyallahu anh ila bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki: "Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. şerr velime. Yümne'uha men yätîha ve yud'a ileyha men yäbäha." Burada Resulullah'ın salat başka bir edepten, başka bir ahlaktan bahsediyor. Ki en şerli davet, yemekli davet. Ki burada daha sonradan gelecek bu Riyaus Salih'in ahkam bölümü var. Buradaki yemek ve davetten kast edilen nedir? Sadece düğün yemeği mi? Yoksa genel manada yapılan her türlü yemekler mi? Diyor Hazret-i Sahabî'sa bunların en şerlisi gelmek istemeyenin ısrarla davet edildiği, gelmek isteyenin de, gelmek isteyenin de davet edilmediği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 olan bir yemektir. O da düğün yemeği dedi. Düğün yemeği. Bazıları da var ki genel manada bütün davetleri buna katmış. Tabi bu davete icabet etmenin bazı şartları var. Yani bu hadisi duyduktan sonra Ya Rabbi Öztürk'ün sizi adam düğünle davet eder. Biliyorsun, düğünde kadın erkek karışık, davullar zurnalar salıyor, içkiler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 ama vacip değil. Yani Senin gayrimüslim müslüm bir tanıdığın var. Adam düğün yapıyor. Seni buraya davet ediyor. Münker de yoksa eğer ya genel bir manada seni de, e, yemeğe davet ediyor. Bir münker yoksa buna davet edebilirsin. Çünkü Bukhari, İmam Muharrem'in rivayt ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisini davet eden bir e, Yahudi var. Edine onu davet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam bu Yahudi. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun davetine icabet ediyor. Buradaki en önemli maslahat, en önemli çıkar, o Yahudinin yahut da o İslam'a davet edilmesi olması lazım. Kalbinin İslam'a ısındırılması amacıyla yapılması lazım. Şayet ya yani gidip oraya böyle spordan, ekonomiden, iktisattan bahsedip itirafa düşecek onlara girip, kavga edip, çıkacaksan değil.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 onun o fırından, ekmek fırınından kazandığı paraya niyet ederek gittiğin zaman o niyetle gittiğin takdirde ne olur? Senin oraya gitmende bir beis yok. Ha, bu adamın sadece tekel bayisi var ve sattığı şeylerin şeyleri, sadece haram bir kazanç ise oraya ne yapmayacaksın? İcabet etmeyeceksin. Et, Üçüncü şart davet edilen, edildiğin yerden münker olmayacak. Benim dediğimiz gibi yani. Müzik, kadın erkek karışık, üstü baş açık kadınlar, içki gibi hususlar. Yahut adam seni düğüne çağırıyor, biliyorsun orada mevlüt okuyacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat talebinden bulacaklar. Medet ya Şeyh'imiz diye seslenip şey yapacaklar. Hep beraber ayağa kalkıp, hoş geldin ya Rasulullah diyecekler. Böyle münker de varsa aynı şekilde yapmayacaksın buna engel olamıyorsan gideceksin. Dördüncü şart, seni şahsınla davet ederse, şahsın adına davet ederse, yani kardeşim Ahmet seni düğüme bekliyorum derse, eğer diyorlar, genel bir davet varsa, yani arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi düğünümüze bekliyoruz gibi, diyorlar burada ne olmaz? Vacip, yani farz, olmaz. Evet. Sahihayn, Bukhari ve Müslümin diğer bir rivayetindeyse diyor ki aleyhissalatü vesselam, bi'set ta'amu ta'amul velime yud'a ileyhel agniyâ ve yutrakul fukarâ. Velime yemek davetinin en diyor aleyhissalatü vesselam kötüsü, en çekili zenginlerin çağrılıp fakirlerin bırakıldığı davettir. Az sonra gelecek aleyhissalatü vesselam sizler zayıflarınız aranızda olan o fakirleriniz sayesinde size yardım ediliyor onların sayesinde yardım olunuyorsunuz diyor yani, fakirlerden uzak yaşamak sofralardan fakirleri uzak tutmak onları kovalamak tek hayrın alameti değil 8. hadis Enes radıyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men ala hatta tebluğâ kim iki kız çocuğunu bunun bakımını üstlenirse o da bir fazilet var hem kendisinin kız çocuğu olabilir yetim iki kız çocuğu olabilir fakir iki kız çocuğu olabilir bunların bakımını kim üstlenirse diyor aleyhisselatü vesselam Hatta tebluğa, buluğa erene kadar. Câ' yevmel kıyameti ana ve huve kehâteyni. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm. Kıyamet günü bu adam aleyhissalâtu vesselâm parmaklarını birleştiriyor. Diyor ki, kıyamet günü ben ve o adam böyledir, böyledir, böyledir diyor. Yani yani. Onun için bu da ayrı bir fazilet. Kız çocuğu sahip olanlara. Yahut gariban yetim kız çocuklarına bakanlara. Tabi bakmakla sadece kastedecek onun elbisesi, onun kılığı, kıyafeti değil arkadaşlar. Onun terbiyesi, eğitimi, dini eğitimi, Allah'ın kelamının öğretilmesi, namazlara teşvik edilmesi, namazlara teşvik edilmesi, yani Müslümanca bir kadın olabilecek altyapıyı elde etmesi de bu bakıma geliyor arkadaşlar. Yani biz hamdolsun kızları büyüttük diyor adam. Hatta evlendirdik, yani yetiştirdik de. onun kızlarını bir görüyorsun. Yani başörtüsü başındaki var yok belli değil. Kıyafet İslami değil. Oturması kalkması İslami değil. E ne, nasıl yetiştirdim? İşte Açta bırakmadık, açıkta bırakmadık, yedirdik, doyurduk. Bunu kastediyor. Dokuzuncu hadis, Ayşe radıyallahu anh'a قالت دخلت عليهم رأتن وماها اِنَّتَانِ لَهَا Ayşe radıyallahu anh'a ra <gülüyor> bize evinde yaşanan bir olaydan bahsediyor. Evinde vuku bulmuş bir hadiseden haber veriyor.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 müminlerin anası Ayşe radıyallahu anh'a var. Bu yaşanan olaylardan bir tanesi de bu hadis. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki bir gün evde oturuyordum. Otururken diyor bir tane kadın yanıma geldi. Yanında da diyor bir kadının iki tane kız çocuğu var. فَلَمْ تَجِدْ عَنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَ Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a tabi kadın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 imtihanın sıkıntılı durumlarda olduğunu zannetmeyin arkadaşlar. sen. bollukta da imtihan. Bakıyor Allah bana ne yapıyorsun sen? İşler iyi gidiyor ama sen hala bir şeyleri zorluyorsun. Bir yerlerden kişiye mi çalışıyorsun? Kıyısından, köşesinden, ucundan. kendine de iyi yolda danınıyorsun. Diyorsun bak ya yani başımızda bir sıkıntı yok. Her şey de yolunda gidiyor elhamdülillah. Öyle değil arkadaşlar. Her şey yolunda gidiyorsa, her şey iyiyse orada bir problem var. Ayşe radıyallahu anh var. Diyor ki Aldım hurmayı kadına verdim. Burada da sahabenin peygamber hanımlarının bir fazileti ortaya çıkıyor. İsar. Başkalarını kendi nefislerine ne yapıyorlar? tercih ediyorlar. Bir tane hurma var. Normalde ne yapılır? Ya, biraz sonra bir lazım olacak. Ben kemiririm der. Kusura bakma deyip gönderebilir. Ama tevekkül. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a diyor ki Aldım hurmayı kadına verdim. Ve len te'ekul Kadın da bu kendisine verilen hurmadan da hiçbir şey yemiyor. Çocuklarına veriyor. Fın <gülüyor> mekâmet <gülüyor> فَقَسَمَتْهَا بَيْنَمْ نَفَيْهَا وَلَمْ تَأْقُلْ مِنْهَا Alıyor hurmayı iki parçaya bölüp çocuklarına, kız çocuklarına verip çıkıp gidiyor kadın. Diyor ki aşırı aleyhi ve sellem فَدَخَلَ النَّبِيُّ سَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْنَا فَاَخْبَرْتُهُ Nebi Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi, girdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor bu olayı anlattım, haber verdim. O da dedi ki diyor. her bir şeyi Allah kimi kız çocukları ile imtihan eder bu şekilde kızları ile onlar kimi imtihan eder de. Fakat sen ve onlara ihsanda bulunur. İyilikte güzelliklerde bulunur. Demi kendisi şerhinde olduğu gibi. Bakımın üstlenir Dini ve dünyevi. Bunu yaparsa kunnalahu sitran min anar.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 Kendi amellerinden hesaba çekileceği kadar o kızın hesap amellerinden de ne yapacak? Baba hesaba çekilecek. Yani kendini derdi etmiyormuş gibi, Allah'ın huzurundaki hesabı ona etmeyecekmiş gibi bir de bakıyorsun ki karşı sana çıkacak, kızın hesabı çıkacak, çoluğun çocuğun hanımın hesabı çıkacak. Onun için pek rahat olmamak lazım. Hangi şey gülük? Kılars gülük? Kılistanın tela kaç? Yani Nabi Aleyhissalatu Vesselam gelen namaza kaldırmak için bağırıyor hanımlarını, damadını, kızlarını. Yani prenderer sabrına baktığınız zaman böyle bir telaşta, uçan insanlarına baktığınız zaman hanım hanımının gayr mesul ihtiyaçlarını giderme telaşında. Adam.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 Hatta diyor onları oyuncaklarla, bir şeylerle ne yapardık? Oyalardık. Sahabeler böyleyken, şimdi maalesef insanlar ne halde eder? Bu hadisi de bu hadise muttefakun aleyh olan hadisinden. 10. hadisimiz bu kıssaya benzer bir olay. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki Câedni miskînetun tahmilü b'neteyh ib'neteyn lillehe sana diyor bir galiben kadın geldi kucağında iki tane kız çocuğu vardı. Fatam tuhase lasa temarat. Fatat kulle waheeda min huma temra ve rafat ila فيها temra ltaakulha. Galiben kadın diyor üç tane hurma verdim. Bakın yani hurmanın olduğu topraklar ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evinde hurma yok, buz yok. Akşama çıkacaklarını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 Allah gönderecek kız. Tevekkül var. Tabi kadına üç hurma veriyor. Kadın iki tane hurma iki kıza veriyor. Bir tanesini Allah alıp yiyecekken bu gariban kadın <gülüyor> O iki kız çocuk annesinin elinden o hurmayı istiyorlar. Ana yüreği dayanamıyor. Fışketti tımratı <gülüyor> ki kâne tıridı an taakul hâ bi anne, yemek istediği için ağzına uzatarak yemek istediği o hurmayı dayanamayıp onlara bölüp tekrardan çocuklarını kız çocuklarına veriyor. Faâşer beni şehrûha, âşer aylama ne diyeceğim? Çok hoşuma gitti bu kadın bu durumu, o çocuklarına davranışı. Fa zâkarûl lâdî diye <gülüyor> Resulullah Ekremullah bu kadının yaptığı bu davranışı Nebi Aleyhissalatu Vesselam'la paylaştım. Ona bahsettim. Faqal dediği diyor Aleyhissalatu Vesselam "İllallah kat auzema e leha liha'l cenne." Allah Teala bu kadına yapmış olduğu bu davranıştan ve da bu hurmaların çocuklara vermesinden dolayı bu hurmalar karşılığında cenneti o kadar vacip kıldı. Yani kadın anne çocuğuna çocuğuna bakarken gece ağladığı zaman emzi, uykusunu feda edip emzirirken şunları hatırlayıp Allah rızası için bunları yapsa mükafatı çok büyük. Mükafatı çok büyük. <gülüyor> ya da diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu hurmalarla Allah Teala bu kadını ne yaptı? Ateşten azat etti. Ateşten çıkardı. Bu hadisi de İmam Müslim rivayet ediyor. 11. hadis an Ebi Şurayh Huvaylib İbn Amr El-Huzai radıyallahu anhu kal kalan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme inni uharrucu hakka zayıfeynil yetimi vel mar'a diyor ki aleyhissalatü kadın ve yetim kimselerin zayıf kimselerin hakkını çiğneyen insanlara diyor ben bir mesuliyet görüyorum. Onların bu konuda günah şeyini görüyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir insan hanımı olur, annesi olur, akrabası olur, bir bayan fakir, gariban komşusu olur. o yetim, bir insanın hakkını çiğneyen kimse diyor günah vardır. 12. hadis El Musa bin bin Ebi Vakkas Rahmanullah ve onunun Rabbı olan Allah, Rabbimiz, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, olarak, mevki olarak. Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, Rabbımız, fakirleriniz sayesinde, zayıflarınız sayesinde, o kendinizden küçük gördüğünüz insanlar sayesinde ne yapılıyorsunuz? Rızıklandırılıyor öyken yardım edilmiyor. Sizlere yardım olunuyorsunuz. Yani gelen rızkın ve sana yapılan Allah tarafından desteğin neyi var arkadaşlar? O fakirin, senden aşağıda olan bir adamın payı var. Ravahül Bukhari. Nursal olarak فإن مصعب بن سعد تابعي شوف مصعب تابعي سعدanoğlu سعد bin Bibak'ın oğlu Musab Tabi'i Tabi'inin rivayeti ne oluyor? Nursel oluyor. Rawahu al-Hafiz Abu Bakr al-Burqani fi sahihi muttaslan an Mus'ab an ebihi. Ama Hafiz Abu Bakr al-Burqani bu rivayeti Musab'ın babasından naklettiğini bize zikrettiği için onun rivayeti ne oluyor? Mutfasıl. Rivayet oluyor. Bu babdaki son hadisimizi biz arkadaşlar? 13. hadis. Ebu Darda U'imir radiyallahu anh kal Semih'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhisselatu vesselam'ı duydum işittim şöyle derken. Bğûnid du'afâ Bğûnid du'afâ İr-i Bahreye ki fakirleri bulmamda, zayıfları bulmamda, aramada bana yardım edin, yani bana gösterin. Fakirleri, bana haber verin. فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِدُعَةَائِكُمْ Sizler, zayıflarınız sayesinde rızka ve yardıma mazhar oluyorsunuz. Onun için arkadaşlar, yani garibanlarla oturun. Onların evlerini ziyaret edin. Onların dertlerini dinleyin. Toplumda şöyle bir şey olmuş maalesef. Bir fakir gördüğü zaman, bir fakirin hikayesini, kıssasını başından geçenleri dinlediğin zaman birbirleriyle paylaştığın zaman hemen insanların şu tepkiyi verdiğini görüyorsun. Ya, bırak onlar yalancıdır. İnanın arkadaşlar yani biraz şöyle fakirler hakkında sağınızda, sonunuza bir araştırma yapın.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 vasiyet, övüt ve beyan-ı sathasalemun övütleri bahsi bu bahsi Allah nasip ederse önümüzdeki cumartesi gününe saklayacağız. Şimdilik bundan intin edin. Elhamdülillah, Allahu vehamu, sonunda kabul Allah'a, estağfirullah